hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Akşam ezanı okundu İstanbul için. Allah tutmuş olduğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Bu akşam Ramazan soframızda Hacı Ali konuk ve Mustafa Aksu abilerimle beraber inşallah beraberce iftarımızı açacağız. Hem muhabbetimizi gerçekleştireceğiz. Sizleri de muhabbetimize davet ediyoruz. Allah kabul eylesin. Efendim allah Teala Hazretleri sağlık verdi, orucumuzu tuttuk. Nimetler verdi Ramazan-ı Şerif ayında bu güzel sofrada, Ramazan sofrasında hep beraberce yemeklerimizi yedik. Allah bu yediklerimizi inşallah vücudumuza şifa eylesin. Abi, abi. Şimdi çay faslı yapacağız İnşallah beraberce muhabbetimize devam edeceğiz. Sizler de eşlik edebilirsiniz. Evet Haceli abi. Ramazan sofrası olup da çay olmazsa olmaz. Hele Erzurumlu olup da. <gülüyor> çay olmadan olur mu ya? Çay ne kadar güzel bir nimet. Ama insanlar tabii bu gaflet perdesi altında rahmaniyet ve rahimiyetin Allah'ın bu sonsuz rahimiyetinin kainattaki tecellisine baktığımız zaman gaflet perdesi altında farkına varmıyor. İşte bu Ramazan geldiğinde abi sofralar kuruluyor. Güzellikler nimetler seriliyor önümüze. Yani şey vaziyet alıyor. Ehliman yani iman eden. Çünkü inanmak Güven ve güvenilen demektir. Değil mi? Mümin, iman. Mühmin. Aynı kökten geliyor. Aynı doğru. kökten. Peki Mustafa abi kendisi e, Düzce'de bir yıllar. Hangi yıllardı? 80'li 80 yıllar. 80'li yıllarda vaizlik yaptı. Merkez vaizliği Nasıl? yaptı. İmamlık yaptı. Yani Diyanet'te bir e, variyet şeyi tabii, var. Tabii. Menbaası var. Tabii Diyan ilk memuriyetim oradan Heh. başlar. Ya yani diyanetle başladı Memuriyet yani sigorta orada başladı. Abi. Değil mi? Diyanetten. Ondan sonra tabii. Ehl-i iman dediğimizde inanan insanlar da bu bir anda böyle bir ordu hükmüne geçiyor. Yani Sultan-ı hadi buyurun demesiyle beraber abi, niye Allah'ın verdiği nimetlerden tadıyoruz, zevk alıyoruz, tadalıyoruz ve şükrediyoruz Allah'a. Bir de enteresan bir şey abi. Yani ezan okunmadan helal olan bütün gıdalar önünde, yemekler önünde Mustafa abi ama yemiyorsun. Evet. Buyurun evet. demesi lazım. Allahu Ekber'le buyuruyoruz ya, abi. Yani helal yani. bile o anda vücudumuza bir şekilde giremiyor yani. Bırakın haram, zaten haramlardan Allah hepimizi uzak eylesin. Amin, amin. Gerçekten amin. Ramazan-ı Şerif ayı geldiğin zaman insanlar... E, farklı bir havaya, farklı bir manevi iklime giriyor. Gerçekten e, arınma ayı diyoruz ya. Zaten Ramazan'ı Ramazanlaştıran, en değerli kılan e, diğer ayların 11 ayın hani sultanı, sultanı. yapan da nedir? E, zaten Kur'an-ı Kerim ilk defa bu ayda inmiş olmaya şehr Ramazan Ramazan'ın lezi Kur'an değil mi? Öyle gidiyor abi. Ne kadar güzel ya. Allah bu güzelliklerden ayırmasın. Amin, amin. İlk tuttuğun orucu hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum ya? ya 8, yaş 8 yaşındaydım. <gülüyor> 8. Sabah Erzurum basılıyor. şölesiyle konuşuyor. Tabii, 8 yaşındaydım. <gülüyor> Dediler ki işte bize o zamanlar fantastik geliyor böyle şeyler. işte oruç tutuyorsun, cennetten bahsediliyor filan. Hayal kuruyorsun cennet nasıl bir şey diye falan. Diler ki işte Ramazan orucunu tutarsan Allah bunun karşısına acayip müşafatlar veriyor. Sizi cennetle müjdeliyor diye. Öyle anlatırlar tabi eskiler, kocalar biz dinleriz onları falan. Eskiden hekat odaları vardı Bili bilir misin sen Erzurum'da? Ya hekat çıkarma bizim... Böyle bir tabir var ama. Hekat çıkartma. Heh. Rekat. Değil mi öyle? Hekat <gülüyor> Ben de çıkart. çıkartacağım. <gülüyor> çıkartacağım. Şimdi orada anlatırlardı. Aslında oradaki maksat e, yeni gelen nesle işte şey yok, televizyon yok, başka bir şey yok. Orada bilgi aktarımı sağlarlardı. Biz orada oturur dinlerdik. Ben de derdim illa anne beni de kaldır ben de uğraş tutacağım. Annem de bu şey konularda çok ciddidir böyle. Yani Allah'a kul ol, Allah'ı sev öyle. Hep Allah'ı sevdirdiler bizi. Allah'ın varlığını sevdirdiler. Kainattaki tecelli anlattılar bize. İşte bir sürü sıfatları vardır, şu vardır. Bize böyle bir fantastik dünya çizdiler. O dünyada yaşamak ne kadar güzel. Aslında büyümekten de biraz çocukluk etmişiz. Biz keşke çocuk kalaydık he. Değil Öyle mi? değil mi? Yoksa çocukluğumuz mu güzeldi? Çocukken mi güzeldik? Yoksa çocukluğumuz bile güzel geliyordu. Yani o tadı almak, oruç, tutan, oruç tutmanın tadı bile... Şimdi mesela oruç tutuyoruz ama biraz büyüdük ya. E, daha güzeldi sanki oruç tutmak. Ya eskiden her Hallettin. şey güzeldi. Ya. Öyle mi diyorsun? Yani? Komşuluk güzeldi. Ne kadar güzeldi. Ramazanlar başka bir güzeldi, değil mi? Yani eski insan arıyor. Ya. Manevi atmosferi çok başka yerde eskiden. Yani oruç tutmak sadece aç kalmak değildir aslında. Benim kendi acizane fikrim oruç tutmak açların halinden anlamaktır da aynı zamanda. Doğru. <gülüyor> Yani ben de 9-10 yaşından beri oruç tutuyorum mesela. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Keşke gizli oruç yedin Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Küçükken yedim. <gülüyor> Küçükken yedim. Ama bu lütfen ermediğimiz için... Allah Sayılı, şey Yani sayılıyor. sayılıyor. Tekne oruçları tuttuk. Hepimizde olmuştur muhtemelen bundan. Öğlene kadar tutuluyoruz. Öğlene kadar Ama o ne kadar güzel bir gelenek biliyor musun? Çocuklara Kesinlikle. alıştırıyorsun. Bravo. Yani olsun. ailelerin çocuklar üzerinde aslında baskı gibi görünen bu durum... ...baskı değil, çocuklara manevi atmosferi yaşatması için... Güzel bir şey yani. Ama şeyi anlatıyorlardı, işte o hekatta kaldık ya, hekatta böyle işte fantastik bir dünya çiziliyor. Aslında senin o yöne etmen, insan olduğunu anlamanı, birey olduğunu anlamını orada anlıyorsun. Evet. Çocukken anlıyorsun. Doğru. Ondan sonra dedim, ben de bunu abi. Benim Mehmet diye bir arkadaşım vardı. Kulaklar için. <gülüyor> kete getirmiş, kete de... Evet Mehmet güzel. mi, Mehmet mi? Mehmet. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet. <gülüyor> Mehmet. Mehmet abi. <gülüyor> Mehmet diye arkadaşım vardı, kete getirmiş, anası kete yapmış. Bizim orada kara kete var, bir de beyaz kete var. Kara kete fekirlerin ketesi, beyaz kete zenginlerin ketesi. <gülüyor> Şimdi bu kete o kadar güzel kokuyor ki. Ee, ben de aldım, kesti, verdi, ben parça yedim. Unuttum bir daha yedim. Ne? Tam son lokmayı ağzıma attım, aklıma geldi. <gülüyor> Dedim ben maf oldum. Anama yettim, ana ben urumcu bir yedim. <gülüyor> Dedi ki unutarak mı yedin? Hani bilerek mi yedin? Unutarak mı Unuttum sonra aklıma geldi. Ben ne bileyim? Ağlama ağlama dedi ya. İşte Allah affeder öyle değil. Unutarak yediğin zaman bir şey olmuyor. orucun bozulmuyor dedi. Ve yani bunları öğretiyorlar. Bu öğretiyle beraber biz büyüdük. Bir de abi mesela anneanne var, babaanne var, işte dayılar var. Ramazan bir girdi mi zaten? Herkes birbirine sofrasına gidersin. O onu ziyaret eder. O onun elini öper. Muhabbet, sohbet böyle girif olmuş herkes birbirine samimiyet o kadar çok farklı kadar... başka o kadar... bir güzel değil, değil mi? Bambaşka güzel. Bir de zaten bu süreçte pandemi sürecinde de en çok e, bizim... bunları mı özledik yani? Aynen, kesinlikle. Yani insanla hem hal olamadıktan sonra gerçekten hiç ya. Yani bunu gerçekten muhasebeyi yaptım ben bu pandemi sürecinde. Ya insan insanla acısını paylaşır, acısı azalır. İnsan insanla sevincini paylaşır. E, sevinci çoğalır. Hep düğünlerde Doğru. derir ya bu, bu cümleyi ben hep duyardım ama bu pandemi sürecinde gerçek manada böyle iliklerime kadar hissettim ben. Yani bu, evet. bu süreçte e, bu sıradan, sıradan gibi olan bu e, bizim yaşam biçimimiz ama o kadar büyük bir nimetmiş ki farkına varmamışız. Muhteşem ya vallahi. İşte Ramazan derim mesela Ramazan aylarında değil mi? Şu anda eş dost akrabalarla böyle çok hani pandemiden dolayı çok çok iç içe olamıyoruz şey yapamıyoruz yapamıyoruz. Bunların hepsi güzellik esasında. İnşallah şu e, virüs felaketinden de tez zamanda kurtuluruz da. Amin. Ama İnşallah. güzele eskiye yani istiyoruz ya eskiden gibi işte Ramazanlar güzel, komşuluk güzel. Hep onu söylerler. Ha. Ah o ha. eski Ramazanlar. Ha. Ah o eski Ramazanlar kardeşim ya. Bir göreydin ne güzel yapardık eski Ramazanları. Ramazanla beraber de şey tabii. Bunun bir sürü de yönleri var. Manevi yönleri var. Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine rub hem ee, insanın hayat ihtimayesine, şahsi hayatına bir de niya ilahi yani Allah'ın verdiği nimetlere bakan yönleri var. Bu Ramazanda bize fark ettiriliyor. Ramazan da her Ramazanda neşesiyle beraber geliyor. Her ne, Ramazan farklı bir neşeyle geliyor. Yani. Farklı bir neşeyle geliyor. Mesela bir tane Ayşe teyze vardı abi, Rizeli, Aydın'da. Ee, bir de e, İsmail hoca vardı. Hoca da çok böyle muhterem bir hocaydı. Böyle mantık falan dersi alıyordum ondan. O zaman işte çocukluk yıllarım 12-13 yaşlarında, dedi ki biz İstanbul'a gideceğiz, Ramazan ayı. Dedim ki İstanbul'da Ramazanlar nasıl geçiyor acaba merak ediyorsun. Orada İstanbul, hep bahsedilir ya, hep İstanbul'dan bahsedilir abi. Türkiye'nin neresinde olursan, ya İstanbul'a gittin mi? O Boğaz Köprüsü'nü geçtim mi? Denize baktım, deniz yok ya, Özür'den. deniz olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Kalktık geldik, evve götürdüler bizi, işte aile, aileler var. Aile deyince de akla şu gelir. İnsanın sırtını yaslayabileceği tek yer ailedir. Anne baba ocağı ya çok önemli. Yani orada e, o evin ocağında odun yanmasa da... ...senin için yanan yürekler var. Üşümetsin. Evet. Yani. Bu toplum işte bu yani bu anne baba ocağı gibi... ...bu Ramazan ayında da... ...abi her taraf mı ana baba ocağı olur ya? Ben öğütte onu gördüm. Yani herkes senin için mücadele ediyor. Bir başkası için mücadele ediyor. Bir onun için yardım ediyor... Birbirine sarılıyor, öpüyorlar. Anne baba ocağını görüyorsun her yerde. Sanki her yer, her insan senin anan babanın ocağı. Değil Kendi ailen içine düşmüş gibisin. O muhabbetler, o sohbetler, o Ramazan eğlenceleri bambaşka olurdu Muhteşemdi. Ah o eski rama. <gülüyor> Mustafa abi bu arada Hacayli abimin çok güzel sesi var. Hiç Öyle dinledin mi, mi <gülüyor> sen Yok abi, İlahi Yok dinlemedim. Dinlemek isterim aslında Hacayli abi. Abi demedin mi deme bak. <gülüyor> <gülüyor> <Demedim, demedim. gülüyor> Hacayli abi bir... Bir şey danışmak, bir şey sormak istiyorum aslında. Buyur abi. Yani bir dizide e, Bekçi Bekir rolünde oynadığınızda belediye başkanı gelip e, size her şey kontrol altına diye sorduğunda bir tanesinin kasedin düğmesine basmasıyla... Ama onun öncesinde ne diyor? Asayiş Berkemal diyor <gülüyor> Evet, Asayiş Berkemal <gülüyor> dedikten sonra bir düğmeye basılıp <gülüyor> arkasından oynamamadınız. Bu sizde hala devam ediyor mu? Yoksa bu Böyle yani? bir tik yok abi. O zaman hele Dadaş. Hoşmuşsan, Hoş boşmuşsan, boşmuşsan, boşmuşsan, ayakları. <gülüyor> <gülüyor> Güzel aslında bu doğaçlama gelişti aslında. Bizim Müfit Can Saçı'nı vardı. Birol Bey'in de kulakları çınlasın. Ee, Müfit de hani doğaçlamayı serbest bırakırdı oyunculara. Tamam hepsi doğaçlama gelişiyor bu. O anda. Tabii o anda gelişen bir şey. Bir anda basması belki... O, basıyor. hele diyor hemen, hemen oradan tık. Ömeri bir de tik çıktı. Her duyduğumda da başlardım oynamaya. Hmm. Çok güzel ama yani. O zaman tamam bu oynamanın neticesinde bir de bir demedim mi ilahisi. Bekleyin isteriz yani. <gülüyor> bir, bir Ramazan ayında bir Ramazan e, programı yapıyorduk canlı ayında, ya. sahurda. O geldi bir okudu. Ya, etkilenmemem mümkün değil. Yok Hatta, abi o kadar sesli. Yok Gerçekten yok. bak ben hani. Ama Haceli abi duymak isterim. <gülüyor> Erol abi. Neden seni Erol'a benzettim bilmiyorum. <gülüyor> Benim bir Erol abim vardı ha, diş hekimi. Muhtemelen. Erol Şeref. Çok benziyorsun ona. O, o zaman. Diş hekimi arkadaşım. Yok, ben, yok, ben de İstanbul'dan. hocam birkaç meslek var. Diş hekim dediğin için söylemek isterim. Sen de ne mesleği var abi? Ee, veteriner teknisyeniyim ben. Ciddi misin? Birinci mesleğim. Olamaz böyle bir şey. İkinci, dur mesleğim, daha, dur. Devam ikinci mesleğim bilgisayar öğretmenliği yapıyorum. İyi, iyi. Üçüncüsü de giyim ve tuhafiye sektöründeyim. Bayanlarla böyle el örgü günleriyle falan. Dördüncüsü de yeni, de yeni bir oğlu oldu. Ee, evet, o da, iş sağlığı ve güvenliği O da babalık okuyorum. mesleği. <gülüyor> evet doğru. Abi çok kaç dört tane mesleği var yani, ya? Yani ama şu an aktif olarak yaptığım giyimi tuhafi eşi. Eskiden ne güzel, mensucat, mefruşat, mefruşat manifatura. Manifatura, Değil bravo. Ya? O ya, isimler unutuldu gitti ya. Artık kadar, modern, ye, yeni işte isimler bilmem. Ne kadar güzeldi, kadınlar gelirdi işte şey basma alırlardı. Böyle... ...şey atılır ortaya, çekilir çekilir... ...metreyle çekilir kesilirdi tık tık falan, kesilirdi. darası alınırdı vesaire. Darası yani. alınırdı, ne kadar Çok güzeldi. muhteşemdi yani eski büyüklerimizin özellikle bu işi yaparken... ...göstermiş olduğu emekler ve çabalar... bugüne ayna tutuyor, yani evet. bizleri evet. ayna tutuyor. Ben öyle bakıyorum olaya ve evet. mesleğime gurur duyuyorum. Çile dedi ya Mustafa abi, bu çile yünler. Evet. Abi iki test bir düz mi kafan <gülüyor> rahat eder. <gülüyor> Benim de örmüşlüğüm var, çorap mora bir Çok güzel hocam. Abi, yün çorapları bilirsen mi? Ha, <gülüyor> bilirim. Yün çorap Eskiden mesela yünleri alırlardı böyle, e, uzatırlardı. Keçilerin ya da koyun, şeylerin boynuzlarıyla biri tutardı böyle ince ince ederdi. O ip haline getirirlerdi. Yünleri orada. ip haline i̇p getirirlerdi. İp haline getirirsen Doğru. daha iyi birisinin mesleğini olduğu için. O yüzden sonra çorap tokurlardı. Biz de İstanbul'da doğduk büyüdük böyle. Ama Allah'tan her yıl memleketime gidiyorum her da. Teneffüs yani. ediyorum oradaki insanları ziyareti diyorum. anneleri kültürleri öğrenmeye çalışıyorum yani. Bir de Ramazanlar Erzurum'da bir başka geçermiş. Öyle mi? Abi, bin bir abi sen şimdi bak başka yere çekiyor bak ilahi lütfen kaynatma. Şimdi kaynatma. <gülüyor> kaynatma bak ben özel istiyorum lütfen. Peki. Şu anda bence iz, bizi izleyenlerden gerçekten mi? canı tamam. gönüden istiyorlar. Peki. Hissediyorum yani. Tamam. Onların tercümanı tamam. Tamam. <gülüyor> mi abi. Kulaklarımızı Söyleyeyim. pas aç Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır. Yiyemezsin demedim mi? Allah hepinizin yüzünü güldürsün amin. ya amin. amin. tebessüm amin. eksik olmasın. Amin. Hazreti amin. Muhammed aleyhissalatu buradan nur yağsın ya Rabbi. Çok amin. seviyorum Hazreti Peygamber Efendimizi. kim sevmez ki ya? Sevmez. Yani Allah Allah tebessüm Allah. eksik olmaz mı bir insanın yüzünden ya? Ya bazı mesela yönetmenimiz Sefa ya her zaman bakıyorum gülüyor ya. Ben onu gelirken karşılaştım <gülüyor> Sefai. Dedim ne kadar ünlü Müslüman bir adam. <gülüyor> Tebessüm etmek sadakadır değil mi? Sadaka. Yani bir insanın maddi gücü yok ama e, sadaka vermek istiyor. Peygamber Efendimiz e ölçüyü koymuş, kriteri bitti koymuş. Abi. Gül kardeşim diyor. Niye yani. gülmüyorsun ya? Yani Müslüman ben... somut kan olmamalı ya. Bir de ücretsiz bedava bir Cennet Bedava abi. Yani. Zaten cennet bedava. Cehennem parayla ya. Para Gerçekten <gülüyor> Uğraşman lazım yani. abi. Aynen öyle. Yani Üsküdar, Üsküdar'da bir hamamın e, Osmanlı bir hamamı eski Hı. kitabesinde girişinde yazıyor ki Tînetin nâ pâk ise hayır umma sen gel mabeden önce tathiri kalbet sonra tathiri beden. Diyor vay, ki vay, vay. eğer ahlaksızsan özür dilerim ahlaki zafiyetin varsa bu hamamdan bir şey bekleme. bekleme. Önce tathiri kalbet, önce kalbini, kalbini, kalbini temizle, sonra tathiri beden, sonra gel bedelini Bedeni yıka. Ya bazı cümleler vardır biz. bir saattik, e, bazı bedeldir ya. değil mi? Yani Ramazan niye geldi? Bizi fabrik ayarlarına döndürmek için gelmedi Tabii. mi? Evet. Çünkü biz kuluz değil mi? Tabii. İnsanız, beşeriz, hata yapabiliriz. Ya yani O kitabedeki mesaj şu, kalbindeki e, kini, nefreti, hasedi, iftirayı, dedikoduyu, bütün kötülüklerden arın diyor ya bu bir, bir vesile. Tabii. Belki son Ramazanımız. Aynen tabii. Değil mi acal abi? Abi işte bu cihazatı insaniye var ya. İşte bu e, elimizde olan el, kalp, vücut, göz gibi bunlar cihazatı insaniye. Allah'ın kendi varlığını ispat etmek için verdiği, aslında onun yoluna harcamak için verdiği durumdur. Aslında burada da çok büyük karlar var biliyor musun? Mesela. Şimdi sen bana fatura açsın bilirsin abi kaç çile yünden ne kadar çıkar. Aynen öyle. Mesela böyle bir de ticari zeka var. Bir, içtimai hayatta insanların birbirine yardımlaşması, infak etmesi. Bütün bu, yani Allah'ın bize verdiği bu nimetler onun. Biz onun adına işlettirirsek, yani onun adına yaparsak, karşında bire bin veriyor. Allah paraya bak, Allah. Aynen. Allah. Abi böyle bir şey var mı? Bire bin vermek mi? Böyle, nerede böyle bir ticaret olabilir Böyle bir ticaret böyle, yok. Böyle bir ticaret olabilir. Bire bin veriyor. Yani Allah yolunda harcarsan. Ne demek Allah yolunda harcamak? İslam barış demek ya. Sen yaratıcıyla yani e, hakkın, yani rububiyet olan Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla aranda bir barış sağlamışsın. Bu barışı da dünyadaki bütün yarattıklarına mevcudata barışı sağlıyorsun. Nedir barış? Buyur efendim buna barış. Bak. Buna güzel gözle bakmak, suyu koklama. Bak şimdi abi. Seni çok seviyorum. Demek? Allah'ı sevmek demek. Buna iyi davranmak. Şuna iyi davranmak. Aslında bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Aynen. Allah sevgisi. Barış bu. Kesinlikle. B bütün dünyadaki her şeye de iyi barışla yanaşmak. Kendine de iyi bakacaksın. Tabii. Müslüman dediğim bu. İslam bu kelime. E, Müslüman böyle olmalı. Hı. Yani herkesi kucaklayacak. Herkesi sevecek. Yakim yardım... ya yakim o işte bir abi vardı. Bak şimdi teknisyeni bu. Diş teknisyeni. Biz beraberdik. E, aslında Yunan asıllı. Ama İstanbul'da doğmuş, büyümüş yani İstanbullu. Abi Ramazan ayında, Ramazan ayı geldiği zaman mesela o, yanımızda sigara içmez. Bak, yemek yemez. Akşam mesela teravihe giderdik o da gelirdi yanımızda. O da gelir, yani bilmese bile eşlik ederdi. Yani anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bir sürü de mesela da vardı, gayrimüslim bir sürü insanlar vardı. Sebebi şu, bir Müslüman barışçıl olmalı. Yani, Onlarla kucak, kucaklaşmalı çünkü Allah da onu yarattı. Biz sorgulayamayız ki Allah'ın sorduğu sorular biz onlara soramayız. Evet, evet. Biz insanız ya. ve onlar da öyle bizi öyle seviyorlardı ki bizi çünkü biz onların hürmet ediyorduk. Hani. Senin dini sana, benim dini bana kardeşim neydi? Tabii orta, ortak paydamız insan olmak. İnsan olmak. Birbirimize saygılı olmalıyız. Ya yani şu masa etrafında üç kişi oturuyoruz. Evet. Belki farklı fikirlere, Sami farklı düşünceleri sahip oluruz. Bu bir zenginliktir. Ortak paydamız insan olmak. Tabii biz Müslüman olarak da ortak paydamız imandır. Ayrı bir boyut. Tabii tabii tabii. Yani, bu ayrı bir şey. Ya herkesin gerçek manada iman ile son nefesini vermesi zaten en büyük idealimiz, düşüncemiz, evet, duamız. Abi, o ayrı ya. bir boyut. Ama bir insan da İslamiyet'e girmiyorsa zaten zorla girdiremezsin. Sosyal mecrada izlemiştim. Bir hoca efendi kendi ağzıyla aynen şunu ifade ediyor. Diyor ki Amerika'ya gittim. O zaman talebeyim. Okuyorum. Ee, üniversitenin en üst katında bir yemekhane var. Yemekhanenin e, üzerinde de şu yazı var. E, yani... İhtiyacın kadar al. Aldığını ye. Yani Türkçesi meali israf etme. İsraf etme tamam diyor aldım. Oturdum. Karşımda da bir Çinli öğrenci. Uzakdoğu. Elinde çubuk yemeye çalışıyor. Çubayı. Aynen. Şimdi diyor ki ben yemeğimi yedim. Baktım ki böyle bir iki tane şey kaldı. Pirinç. Hmm. Pilav yiyor galiba. Ama cebelleşiyor. Hani tabanda bırakmıyor. Ya dedim ki ne gerek yok. O kadar kalsın dedi. Ne uğraşıyorsun falan dedim. Yok dedi biz dedi. Ee, ...çok nüfuslu olan bir ülkeyiz, Aa. hepimiz bir tane bırakırsak ne olur? Ondan sonra diyor ki, Olamaz anlatan yani. Hoca Efendi diyor ki, benim çok hoşuma gitti diyor. Baktım ki bir e, insani ahlakı da var. Ben anlattım buna, Kur'an'dan girdim işte. Kulû başrebu velâ tüsrifû innehu lâ yehubbul müsrifîn, için israf etmeyin. İşte Peygamber Efendimiz israfı sevmez gibi böyle anlatmış. anlatmaya başladım diyor. Tam, tam o esnada... Bir e, Malezyalı bir Müslüman genç arkadaşımız elinde tabak yarısını yemiş, yarısını da böyle çöpe attı ya. <gülüyor> tam da benim anlatmamın Eyvah üzerine vahiyvah. uzak doğulu Ç Çinli arkadaş bu mu Müslümanlık demiş. Gördünüz Biraz kendimize çekici. Yani İslam teslim abi. Müslüman olmak dedin ya, hani Müslüman olmak e, sadece kendimizle alakalı, doğayla alakalı, Allah ile alakalı değil mi? Bir, bir sorumluluğumuz, mesuliyetimiz evet, var. Abi. Müslüman demek her haliyle Müslümanlığı yaraşır bir şekilde yaşamak. Evet. Bütün o, dünyaya mesuliyetimiz var. Tabii. Genelleme tabii ki yapmayalım ama bir Müslüman İslam teslim olmak dedin ya. ya yani şanına yakışır bir şekilde İslamiyet'in izzet ve şerefini taşıyan, bütün güzel hasletleri böyle kendisince donanmış, yaşam, yaşama geçiren insan demek yani. Bir evet. Önemli. Güler yüzlü olacak, gülecek, eğlenecek. Bütün dünyaya, herkese güzellikler dağıtacak. Doğru olacak. Tabii. Kalbindeki, kalbindeki herkes, çünkü kalbindeki kendi çiçek kokusunu koklatır insanlara. Gönül Dağ programını sunuyorum Mustafa evet, abi. Zaten bilgin vardır. Evet, onu, Orada onu, bazen onu bir şiirler, bir dörtlükler ama gerçekten ha, böyle evet ruha işliyor ya. ya onun, Var mı aklına gelen şu anda bir tane? Ben onlar doğaçlama, doğaçlama geliyor abi. Değil ya, abi bir, ama bir tane. Ama unutmayacağım bir anım vardır muhtemelen değil mi hocam? Tabii muhakkak. Ben şeye gittik hendekte hiç unutmuyorum. Bir Erzurumluydu şoförde. Ee, kulakları çınasın, El, Elleren çok... bela. bir, bir <gülüyor> eli an bu elim iki çok elim kadar. <gülüyor> Tam kamyoncu eli böyle, böyle Direksiyon tuttum, mı Allah göstersin bırakmaz mümkün değil. Anadolu irfanını, daha doğrusu hayatı slada geçmiş ve slada geçmesine rağmen, gurbette geçmesine rağmen aile bütünlüğünü muhafaza etmiş şoförlerin hayat hikayesini ama ortaya Ama Gerçekten ben de bir tane izledim de o kadar bir hayat hikayesi anlattı ki hani hayatımı yazsam roman olurdu misali. Hakikaten öyle ya. Yani ismini unuttum ama gerçekten o... çünkü sıkı takipçisiyim ben. Allah ben de seni iyi ederim diye. Her <gülüyor> programını kaçırma Ama Hacal abi sen Erzurumlu olarak hiç şeyini kaçırmamış. Yani Şive. Ama Mustafa bırakmamış. abi bence burada bir haksızlık var ya. Buyur Sanki abi. Erzurum Erzurum tam kurban olayım Erzurum'a da <gülüyor> bu adama sordun mu Nereli abi? O da Erzurum'dur, neler olsun? <gülüyor> herkesi Erzurum'u görüyoruz. Ben Sivas'tayım Ali abi. <gülüyor> Sivas. Vay yiğidom, kurban ya. olayım sana ya. Sivas'a selam usta. olsun. Eyvallah. Bak görül Dağ'ın mevzusundan açtınız ya, işte He. Hendek'te abi şey ettik, dua ettik falan. O, o duaçlama geliyor, ondan hani yazmıyorum. Aklımda bir tek vardı. o kalmış mesela. Diğerlerim var da o da aşağıya ne geliyorsa o an? O an göre. göre. Çünkü bunlar yazılı bir metin değil. Bunlar hmm. hiçbirisi yazılı metin değil. Kamyon içinde de yazılı metin yok. İnsan, insanı olduğu gibi sevmeli. Sever. Tamam. Olmasın istediği gibi değil. Gittiği her yeri yeşillendiren yağmur damlaları gibiydi Ali Gaffar Okan. Gönül insanı. İşte hayatta bir selamdır, bir merhabadır insanı hayatta tutan deyip Gönül, Dağı, Gönül insanın kabrinden Gönül Dağı'na yolculuk başlıyor. Yüzden tebessüm eksik olmasın diye böyle bir giriş yapıyorum Ben sana mesela. kaç kere dedim demedim mi sana Neyi şöyle demedim? bir ruhumuzu böyle hüzünlendirme çok. Demedim mi demedim, demedim mi? mi? Hep beraber onun kapanına gidiyoruz abi. <gülüyor> ne, kaset çıkaracağız. Kesinlikle abi. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, böyle <gülüyor> bir anım var. Vallahi. Anı bitmiyor ki maşallah. Abi, Selçuk İlkan, <gülüyor> Selami Şair hiç unutmuyorum. Abi ben İzmit'te okuyorum. Çok özür dilerim. Tamam. selam Şahin dedin de bir, bir kere Selam-ı beraber bir yerdeydik. Bir Fatiha okudu. Aa, abi. Muhteşem üstü bir şey ya. O mıs Mısırlı biliyorsun. İşte Kökeni, o, Kahireli. Abi, değil mi? No, tabi, oradan abi göçmüş gelmişler. Müthiş gelmiş bir kırlak ya. ya. Sen, abi, müthiş bir ses vardır. Lütfen devam et. Ondan sonra ben de okuyorum lisede. Sesli acayip, güzel şarkılar falan söylüyorum işte. O zaman ünlüsü kimse onun aynısını falan taklit yapıyorum. Bir de şiirlerim vardı yazdım. Güfteler, müfteler. Gittim ben un kapanına bak hiç unutmuyorum. Tolga e, Kulak, şu anda Amerika'da arkadaşım, bir de Fırat var, o da düzcede şu anda. E, onlarla beraber gittik bir şeye, un kapanına, un kapanına gittik işte içeri. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ahmet Selçuk İlkan, Selami Şahin. Dedim benim böyle güçtelerim var işte, bir iki tane şarkı okudum, kendi bestelediklerimi. Ya dediler bunlar marş gibi ya falan dediler, tamam mı? Selami Şahin'le şey, yani sen bu olmaz abi dediler. tab ben ünlü olduktan sonra artık karşılaştık. Hatırlıyor musunuz? Bir tane birisi gel. Sen miydin? <gülüyor> <gülüyor> onlar da beni arıyormuşlar. Ulan ne kadar güzel şiirlerdi onlar. Ne güzel biz niye öyle dedik çocuğa diye. Hı. Yıllar sonra şeydi. Abi senin bu manifaturacılık, faturacılık. Mefrucatlık işin <gülüyor> <gülüyor> nasıl gidiyor? Şey şeyi soracağım ben de sana abi. Bu, abi. Çiğun çileleri var ya. Evet. Çile mi çektiriyorsun insanlara? Neler yapıyorlar mesela? Çok, <gülüyor> hakikaten çok merak ediyorum. Kim? Alan çine, var mı? Çile çektirmiyoruz. Aslında çok önceden, önceki yıllarda. Annelerimiz, babalarımız, dedelerimizin zamanında. Yün biraz önce bahsetmiştin sen. Evet, evet. Yünden böyle Yaparlardı. çevirip ip haline getirip onu çiçekleri bir araya getirip boyayıp renk bile verip kazak, çetik, patik yaparlarmış. Evet. Ama şu anda kazak, teknolojiyle çetik, desene, kazak, çetik. kazak, çetik, patik daha Bir daha desem kazak, çetik, patik. Tekerleme gibi oldu. Patik. Tabii bunun daha çok şaheseridir. Benim kızlarım taş, kağıt makas var ya. Yani. Taş kat, kağıt, <gülüyor> makas. Yani şimdi tabii bu çetik, patik, kazak diyoruz ama atkı, şapka, tabii, boyunluk, tabii. şal, hırka gibi birçok El emeği birçok şeye çevrilebiliyor. Bizim sloganımız da zaten bu. İç güzelliğiniz elemenize yansısın. Oo. Mesela bu muhteşem bir şey. Çünkü bir bayan ipliği aldığında onunla haşineşir oluyor. Yani istediği bir emeği güzel bir sanata çevirebiliyor. Ben seviyorum eşimi diyor mesela ya da kardeşini. bile oraya yansıtıyor. çok iyiymiş. Yani eskiden çine dedik ya Hacı Ali abi. Çine eskiden külfet var. Yani uğraştırıcı. Evet, evet. Ama şimdi günümüz teknolojisi ve makinaları Yuvarlak artık yumak haline, yumak haline gelmiş. Abi. Daha böyle bastiğindir gelmiş. Ama Sizin müşteriniz hep hanı hanımefendiler mi yoksa şeyler mi? %85'in üstü bayan tabii. Yani erkek var yok değil ama daha çok bayan. Bayanların da orta yaş grubu üstü. Abi bu arada gerçekten çok keyifli bir e, Ramazan soframız oldu. Ben çok keyif aldım. İzleyenlerimiz öyledir. Evlerine misafir olmuş olduk. Beraberce yedik, beraberce içtik, muhabbet ettik, güldük, eğlendik. Allah neşemizi bozmasın. Amin, amin, Allah, Allah gerçekten e, akıbetimizi güzel eylesin. Amin, ben amin. çok teşekkür ediyorum sizlere. Çünkü bak zaman ayırdınız, geldiniz, Estağfurullah. yediniz, Estağfurullah. içtiniz, Estağfurullah. yoruldunuz bir şey erken diş kirası vardır biliyor musun? Allah abi kiramız alak. Alalım, Madem hele bir şey var. Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının İslam İmmi hali iki güzel. cilt. Dolayısıyla ben size hediye takdim etmek istiyorum. Buyurun. Ben de bunu size hediye ediyorum. Yok, Yok efendim, efendim onunki ayrı. Yok ben elden ele dolaşacağım. <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> İlimi hal. Zaten evet. siz Vayzik gelmesiniz. Evet. Mustafa abi halimizi yansıtan ve ilim dalı. İman ve ibadetlerle. Yani her Müslümanın bilmesi gereken güzel bilgiler var. Zaten faydalanması gereken. Beygiler, Hepimizin faydalanması lazım. Allah razı olsun. Lazım. Halimizi ilme dökmüşler. Güzel. İlimi hal. hal. Güzel gösterelim. Buradan TürkİYE diyeceğim. Makru şey. yayınlarına ait. Çok Allah razı olsun. Bir kütüma ne de olsun böyle. Evet. Allah razı olsun. teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Ramazan soframız bugün nihayete erdi. Yarın görüşmek ümidiyle hepinize Allah emanet ediyorum.